Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Türkiye'de nadir rastlanan ördek türleri arasında bulunan ve kış göçmeni olarak bilinen Karabaş Patka, Latincesiyle Aytia Marila. Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagün'ünde görüntülendi. Altunova Belediyesi, Lagün'de en son 2010'da görüntülenen 4 patka cinsinden biri olan Karabaş Patka'nın 11 sene sonra yeniden kayda alındığını duyurdu. Karabaş Patka bu yıl daha önce Çanakkale ve Trabzon'da gözlenmişti. Altınova Belediyesi kuş gözlemcisi Fatih Bülbül lagünde 11 yıl sonra 3 birey dışı patkanın Elmabaş, Tepeli ve Pasbaş Patkaların arasında yerine almasının kuş gözlemcileri ve doğa severlerini heyecanlandırdığını ifade etti. Son olarak 11 Aralık tarihinde Korhan Ürgüp'ün e kaydında hala 3 dişi Karabaş Patka Hersek Lagün'ünde kalmaya devam ediyordu. Av ve yaban hayvanlarının ve yaşam alanlarının korunması, zararlarıyla mücadele, usul ve esasları hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle sivillerin zararlı yaban hayvanlarını ateşli silahla vurup öldürmesinin öne açıldı. Yönetmeliğin yaban hayvanlarından zararlı olanlarla mücadele başlıklı 54. maddesine şu düzenleme eklendi. İnsan yaralanması ve ölüm olaylarına neden olan zararlı ayı ve kurt gibi... Yaban hayvanları 4915 sayılı kara avcılığı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrası hükmü kapsamında her türlü ateşli silah ve ihtiyaç duyulması halinde men edilen avlanma yöntemleri de kullanılarak acilen alan dışına çıkartılır. Bunu takiben zararlı hayvanla ilgili prosedür tamamlanır. Yönetmelikte söz konusu yetki daha önce sadece Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın mahalli yetkililerine veriliyordu. Burada tek zararlı hayvan var. O da yaban hayvanlarının alanlarını işgal eden insan dediğimiz zararlı primat. Şehirler büyüdükçe ve ulaşım ağları genişledikçe doğal yaşam alanları da hızla parçalanıyor. Uçsuz bucaksız bir bozkırın ortasından geçen ya da ormanı bir bıçak gibi ikiye ayıran otoyollar bu coğrafyalarda yaşayan canlar için aşılması gereken büyük bir engel olarak karşılarına çıkıyor. Her yıl onlarca sürüngen, memeli ve kuş türünden binlerce yaban hayvanı araç çarpmasında maruz kalarak hayatını kaybediyor. Öyle ki bazı durumlarda bu araç çarpmaları sürücülerin ölümüne ya da yaralanmalarına da neden olabiliyor. Ancak bu vakaların hiçbirinin düzenli kaydı tutulmuyor. Türkiye'nin geniş coğrafyasını göz önünde bulundurunca tüm kayıtların birkaç kişilik ekiplerce tutulması da mümkün değil. Elde herhangi bir veri olmayınca bu canlıların korunmasına yönelik koruma çalışmaları da yapılamıyor ya da yetersiz kalıyor. İşte böyle bir soruna çözüm üretmek adına Yırtıcı Kuşları Koruma Hareketi ekibi Can Yolu ismini verdikleri bir telefon uygulaması geliştirdi vatandaşların kullanımını açtı. Bir vatandaş bilimi yöntemi olarak geliştirilen uygulamayla telefon kullanıcıları kendi karşılaştıkları vakkaları birkaç tuşla kayıt altına alabiliyor. Böylece Türkiye'nin herhangi bir köşesinde araç çarpması nedeniyle hayatını kaybetmiş yaban hayvanları bu canlıları koruma mücadelesi veren araştırmacılar için çok değerli bir kaynak oluşturuyor. Vatandaş bilimi ya da halk tabanlı bilimsel araştırma bilimsel çalışmalarda bilginin tamamen ya da kısmen amatör bireyler tarafından sağlanması anlamına geliyor. Can yolu. Kolay bir kullanıma sahip, ücretsiz bir uygulama. Toplanan tüm bu bildirimler Türkiye'de araç çarpması tehdidine maruz kalan canlı türlerini belirlemek, vakalarının yoğun olarak gerçekleştiği sıcak noktaları tespit etmek ve bu noktalarda koruma önlemleri almak için kullanılıyor. Çıkış noktamız yırtıcı kuş vakalarını kayıt altına almaktı. Ancak uygulamayı yayınladıktan sonra gördük ki sadece yırtıcı kuşlar değil, hemen hemen tüm yaban hayvanları araç çarpmasına maruz kalıyor diyen, Proje ekibinden Thor'a benzeyen, çok daha fazla vakanın meydana geldiğinden eminiz. Ancak kayıt altına alınmadıkları sürece koruma önlemleri geliştiremeyecek ve yaban hayvanları hayatını kaybetmeye devam edecek. Can yolu uygulamasının başarılı olmasının tek bir yolu var. O da çok daha fazla vatandaşın uygulamayı indirip bildirim yapması. Can yolunu kullanın, bildirim yapın. Bu üzücü sahnelerin hiç yaşanmaması için mücadele edenlerin arasına katılın denmiş. Can Yolu Uygulaması 2017 yılından beri yürütülen ve Rufford Small Grants tarafından desteklenen yırtıcı kuşları koruma hareketi projesinin kapsamında hayata geçiriliyor. Proje ile ilgili daha detaylı bilgi isterseniz www.raptorconservation.org adresinden bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Termiksiz gelecekte yer alan habere göre karbon nötr Türkiye yolunda ilk adım Kömürden çıkış 2030 raporuna göre kirleticilerin iklim değişikliğine neden olan sera gazlarını serbestçe salmasının önüne geçilip kirletme bedeli ödetilirse ve kamu kaynaklarıyla desteklenmeleri sonlandırılırsa şayet en geç 2030 yılına kadar Türkiye'nin elektrik üretiminde kömürden çıkması doğal seyrinde gerçekleşecek. Kömürün ötesinde Avrupa, Avrupa İklim Eylem Ağı, Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği SEFYA, Greenpeace Akdeniz, WWF Türkiye yani Doğa Hayatı Koruma Vakfı Türkiye, İklim Değişikliği, Politika ve Araştırma Derneği ve 350.org'un beraber hazırlattığı raporda 2021 ve 2035 dönemini kapsayan mevcut durum kömürden çıkış, nükleersiz kömürden çıkış şeklinde 3 senaryo var. Türkiye'nin kömürden çıkış olanakları incelendi ve hiç de zor değil. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.